hem de hiç eskimeyen bir konu üzerine konuşacağız. Programımızı farklı bedenlerle e, dans üzerine yapmaya karar verdik. Bununla ilgili bir giriş yapmadan önce hemen size konumuzu tanıtmak istiyorum. E, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Modern Dans Ana Sanat Dalı Başkanı Profesör Tuğçe Ulu Gün Tuna bizimle. Öncelikle hoş geldiniz Tuğçe programımıza. Merhabalar, başkanı. hoş bulduk tekrar. E, Türkçe öncelikle bir dansçı, bir koreograf, bir eğitmen, bir performansçı pek çok başlığı e, ismi altında toplayan bir kişi kendisi. Onu arayıp programa davet etmeden önce e, Miran'la yaptığımız konuşmalarda daha çok farklı bedenler, farklı beden tipleri, dansçı algısı, sahneye konulan beden tipolojileri, bedene yaklaşım felsefesi, standart olanın, Dayatılanın tanımı, hatta bedenin bir moda ürünü olarak görünüyor, oluşu Üzerinden bir sohbete başladık, bizi etkileyen gösteriler. Hatta benim aklıma dv için bu İngiltere'deki fiziksel tiyatro, The Cost of Living'i ilk seyrettiğim zaman hissettiklerim. O kadar çok arka arkaya farklı bedenler, farklı bedenler derken bulduk ki kendimizi. Farklı bedenlerle dans. Mira'nın da benim de, e, Tuğçe'nin koreografisi, farklı bedenlerle dansta Farklı zamanlarda e, sahneye çıkmışlığımız var. E, ve bu gösteri farklı fiziksel özellikleri olan kişileri bir araya getiren, buna farklı bir yaklaşımla bakan bir işti. Ve üzerine konuşacak çok fazla şey var. O yüzden de konuyu hem e, çok eski hem de eskimeyen diye açtım. E, bu uzun girişten sonra e, Tuğçe'ye birazcık daha öncesine çağırmak istiyorum bu dönemin. Bu konuya aslında seni çeken şey neydi? Seni çeken imgeler, olaylar, belki okudukların, gördüklerin ya da kafandaki sorular nelerdi ve bu konuyla nasıl çalışmaya başladın Tuğçe? Biraz oralardan girelim mi konuya? Tabii ki duygucum Merhaba tekrar. E, çok teşekkürler bu güzel davet için. Siz de benim son 26 yılımın en yakın tanıklarısınız. Yani hem beraber büyüdük, işler yaptık, yer aldık, büyümeye de devam ediyoruz çok şükür. Farklı bedenlerde Dans hakkında ben aslında bugün artık 21. yılı Farklı Bedenlerle Dans projesinin ve şimdi çok rahat konuşabiliyorum. 1999-2000 döneminde standart dans zeminini değiştirmek için bir proje yönelmiştim. Sanatı yeterlik yaparken Vertigo Adı altında Duygu da bu projenin danslarından biriydi. Ve orada hatırlarsın Duygu duvarı zemine, zemini duvarı duvara işte bir solonun havuz içerisinde suda havada yapılmış versiyonlarını farklı zeminlerdeki versiyonlarını araştırmıştık. Bu farklı zeminlerde hareket etmek bedenin farklı basınca maruz kalması ve Oradan açığa çıkan hareket kalitelerine odaklandığım dönemde paralel olarak içimde hep böyle bir, bir farklılık, farklı beden özelliklerine sahip kişilerle çalışma isteği vardı. Bunun altında aslında şimdi tanınmayabileceğim, o zamanlar pek adını koyamadığım bir korku ve endişe de vardı sanırım. Çünkü çok küçük yaşlarda, 8 yaşında dans etmeye başladım ben. Ve o zaman bana sorduklarında işte yani sakatlanana kadar dans ederim herhalde. Diye düşünüyordum. 80'lerdeki Tuğçe böyle bir cevap veriyordu. Dolayısıyla işte mükemmel olmak, hiçbir zaman sakatlanmamak, hiçbir zaman e, ne diyeyim, virtüöziteden kayıp vermemekle koşullanmış bir genç Tuğçe, yani çocuk Tuğçe'nin tortusuydu belki bu soru. E, biraz bununla yüzleşmek, biraz da e, tabii işte tırnak içerisinde Dans sanatına sınavlarla alınıyoruz, fiziksel potansiyelini e, yüksek derecede kullanan kişileriz. Peki bu potansiyel değiştiğinde bu değişiklik benim dans sanatıyla olan ilişkimde bir sorun yaratacak mı sorusunun da ön çağrılarıydı sanıyorum. Yani ben yaş aldığımda ki bugün 47 yaşındayım yaklaşık 40 yıldır dans ediyorum. Ben yaş aldığında bu benim dans etmeme, kendi itkilerimi, sorunlarımı ya da arayışlarımı hareket diliyle ifade etmeme bir engel olacak mı?nın ilk soru şeyleriydi herhalde. Ne diyeyim? dürtüleriydi herhalde diyebilirim. Ve bu farklı zeminler bana çok ilham verdi. Vertigo ile hayatıma giren ...hemen oradan farklı beden şekillerine sahip olan kişilerle yan yana gelmeye başladım. Bu arada bir yandan da İstanbul'da bir dans sanatçısı olarak hayatta kalabilmek için... ...yine 90'lardan bahsediyorum, yani 95-96 döneminde dansçı olmayan kişilere hareket dersleri vermeye başlamıştım. Dolayısıyla hani 200'ün üzerinde öğrencim vardı ve her dönem bundan hala çok büyük zevk alıyorum seçilmemiş, stilize olmamış bireylere hareket dersi vermek ve onların kendi hareket dillerinin açığa çıkmasına rehber olmak. Hareketle belki bedeni ve zihni enerjiyi bütünleştirmek. Bu dönemlerde çok hayatıma girmişti. Şu anda da hayatımın önemli bir alanı dans ve hareket terapisi alanı. Ve aslında ben fark ettim ki evet akademik olarak bir virtüözitin peşinde koşuyorum. Çünkü dans sanatının, akademik dans sanatının dayattırdığı bir dans cevabı var. Bir yandan bunu vermeye çalışıyorum. Ama öte yandan da hareket etmek insanlığın birinci hakkı ve insanlara bu hakkı yeniden hatırlatmak ya da bir takım travmalarla kilitlenen ya da unutulan ya da görülmeyen bedenin tekrar dile gelmesini, görünmesini sağlama çabası hareket aracılığıyla çok değerli oldu. Ve o süreçte de yani aslında işte tırnak içinde de söylüyorum tekrar Akademik bir dans eğitimi için seçilmemiş bedenlerle yaptığım bu dans dersleri, işte somatik çalışmalar, somatik farkındalık çalışmaları beni tabii ki bambaşka bir yere çekti. Ee, i̇lk proje oluşurken işte çok uzun, çok kısa, e, mümkünse işte fazla kilolu, e, mümkünse hatta hamile bir arkadaşım da vardı. Çok tabii şekilsel yaklaşmıştım, belki işte cesaret edememiştim. 99'da böyle bir ön çalışmalar yapmıştık. Daha sonra bu gerçek anlamda beden plastiği, yani bedenin bir plastik olarak ele aldığında bir seneyi buldu bu aşamaya gelmen. Bedende gerçek anlamda uzun farklılığı olduğunda, uzun eksikliği olduğunda, çeşitli aparatlarla bütünleşen bedenlerle tanışmak nasıl olur diye düşündüğümde tabii bambaşka bir dünya ve bir beden felsefesi, beden kültürü e, açıldı hayatıma. E, burada ilk önce... Isham... Hayatımız artmış oldun. <gülüyor> Bizim de hayatımız artmış oldun bu alanı. Hatta senin an... önceki, önceki konuşmamızdan bir alıntı yapmak istiyorum. Uzun kalbi ya da çeşitli kısıtlamalarda bedenin sınırların ötesinde bir yaratıma açılabileceği gerçeğini fark etmek diye evet. tanımlamıştın. O biz de aslında deneyimlemiş olduk senin e, aracılığınla diyeyim. Evet, yani çok önemliydi. Büyük bir tabu yıkılması yaşadım ben kendi içimde ve ve bunu bulaştırmak istedim aslında. Çünkü e, her bir beden tamam biyomekanik olarak belirli bir standart yapısı var e, ve sıradan bir yapısı var diyelim. Ama her bir beden kendi özelinde aslında ötekinden farklı farklılıklar içeriyoruz. Ve 8 milyar versiyonumuz var. Bugün dünyada yaşayan ve bu 8 milyar yaklaşık 8 milyar versiyonun hareket etme ve sanatsal üretim pratiği nereye gidebilir bilir gibi düşünmek belki gündeme gelebilir. Burada tabii birçok sorunla karşılaştım. Bir kere işte o tabu yani dans eden bedenin mükemmel olması, mümkünse işte kadın erkek dansçının fiziksel potansiyelinin sınır yani üst limitinde ve ne diyelim, tırnak içinde tanımlanmış bir güzellik estetiği içerisinde olması ve bunların tam karşısında duran, hiç akademik eğitim almamış ama kendi fiziksel özellikleriyle yaratıcılığını birleştirip, kendi potansiyelinin ötesine geçmeye cesaret edebilen bir grup vardı 2000'lerde ve tam 2000'de de işte farklı bedenlerle dans e, bu şekilde hayata geçti. Siz ikiniz de hani bu projede dansçı olarak yer aldınız. Benim o dönem Çevremde konuştuğum işte sahne bulmak istiyorum bağımsız bir sanatçı olarak taksimde devlet tiyatrosunun Venus sahnesi vardı orayı kiralamıştık ee, hatırlarsınız 2001 2001, evet, 2001 sanıyorum 2001'de Taksim Ocak Venus ayında sahnesi. Nisan ayında evet ve orada mesela şey bile tartışmaydı nasıl yani dansçı olmayan kişilerle ya da hatta engelli kişilerle sahneye mi çıkacaksınız gibi hani eleştiriler vardı dolayısıyla aslında bu sanatın Toplumdaki bireylerle kurduğu ilişkiyle ilgili çok ciddi bir sıkıntıyı da aslında yansıtıyor. Hani burada işte üretime, kendini geliştirmeye her insanın erişim hakkının tanınmaması bile hani çok önemliydi. O yüzden bir bireysel politika olarak mesela hiçbir zaman engelli kelimesini kullanmadık. Hiçbir zaman o tür lansmanlarda ya da gösterilerde yer almadık. Farklı bedenlerle dans engelin kime ve neye ait olduğuna karar versin ve bunu yansıtsın istedik. Ya belki ee, sonra unuturum o yüzden söylemek hı. istiyorum. Farklı bedenlerle dansın afişi benim için e, çok özel bir afiştir. Vahit Tuna'nın e, evet. tasarımı. Yani hem birincisi hem ikincisi gerçekten de benim için gördüğüm en iyi afiş tasarımlarından biri olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet kesinlikle yani o çünkü e, hatta şu anda önümde duruyor. Sonra hani sosyal medyadan da paylaşırız. Evet paylaşırız bu yani büyük bir bir anlamda bir şeydi belki kendi zafım ve kendi yani benim bireysel olarak beni korkutan bir şeyle yüzleşmeye açılmak bir anda beni bambaşka bir okyanusun kıyısına getirdi oradan da kendini sadece okyanusa bırakmak ya da okyanusun kendisi olmak gibi bir yere bıraktım e, bugüne kadar çok yani düzenli olarak atölyelerimize ve gösterilerimize devam ettik bir süre sonra farklı bedenlerle dans projesine katılan kişiler Gösterileri izleyen ve projede el almak isteyen kişiler oldu. Özellikle Almanya'da ve Hollanda'da çok ilgiyle karşılaştık. Çünkü aslında bize en yakın olan topluluk, mesela Londra'daki topluluk, hani e, 96'da kuruldu, Cost of Living daha sonra çekildi. Evet. Hani Türkiye'de e, Muhsin Öngel, e, Gülçin Erdiş aslında farklı beden, e, prototipinde e, bu projeye dahil olan ve dans eden önemli dansçılar. Yine keza e, Sinan bu tabu, tabu yıkıcı oldular. Ve, ve, ve belki dinleyicilerimizin bilmesi için aynı zamanda profesyonel dansçıların da sahnede olduğu ve birbirlerini evet. yani çok etkileşimli bir gösteriydi bu. Evet yani aslında orada bir noktadan sonra hani e, profesyonel dansçı Lık bizim için bir şey değildi. Bu yaklaşımı bedeninde taşıyabilecek ve kendi bedeniyle diğer bedenlerle iletişime ve etkileşime girebilecek kişiler bu projede evet. yer aldı. İster daha ciddi fiziksel özellikleri ihtiyacı olsun ister sıradan bedenler olsun bu kişiler. Ama o düşünceyi, o düşünce yapısını, o felsefeyi taşıyacak kişiler projelerde yer alıyor halen. Daha ee, tabii şey, işte, biraz efendim. şeye gelebilir miyiz? Bu bunlar bir araya geldi ve bir prova süreci oldu. Hı hı. Bu prova da aslında biraz bedensel hafızanı geri çağırmaya çalışırsan, o ilk karşılaşma belki bazıları çarpışma şeklinde oldu, bazıları yumuşacık geçti. Böyle bir a, a, aklında anıların var mı e, paylaşmak istediğin, hatırladığın? Var var tabii ee, duygu olmaz mı yani 99'da ben de tabii çok gençtim ilk bu projenin ekibini oluşturmaya çalıştığımda ve çok o dönemde şöyle bir şansın ya ver gitti İstanbul Üniversitesi yeni pardon İstanbul Bilgi Üniversitesi yeni kuruluyordu ve Kuştepe Kampüslerindeki spor salonunu her pazar günü ücretsiz olarak bana tahsis ettiler bu çalışmaya yapabilmem için ve ben orada bir ön grup oluşturmak zorundaydım. Yani bu kişilere ulaşmak durumundaydım. Hatırlarsınız böyle evlere gidip gençlerin bu atölyelere katılması için, ücretsiz yapılan bu atölyelere katılması için ailelerini ikna etmek durumunda kalmıştım. Hı -hı. Yaklaşık büyük kişiye yakın kişiyle görüştüğümü hatırlıyorum. Basketbol, bir iki tane basketbol kulübü vardı. Onlarla ilişkilenmeye çalıştım. Çünkü ilginç bir şekilde yaklaşık 2 milyon fiziksel ihtiyacı olan kişi yaşıyor İstanbul'da fakat onlara ulaşabileceğim bir alan yoktu. Dolayısıyla o kişilerle birebir iletişime girmem gerekiyordu. Bu hafta sonu yaptığımız buluşmalarda Gülçin ve Muhsin çok yardımcı oldu. Diğer arkadaşların hani bu gruba e, entegre olmasında sağ olsunlar. Ve e, bir ara yaklaşık elli elli beş kişiye çıkmıştık. Sonra ben bir sene sonra e, bir gösteri yapmaya kim geldi, gelmek ister diye gruba sordum da yedi kişi elini kaldırmıştı. Çünkü onlar için hala bir farkındalık ya da bir sosyal iletişim alanı olarak bu dans atölyeleri çok işlevseldi ama sahneye çıkmak çok farklı bir boyuttu. İlk hatırladığım, ya ilk demeyeyim de beni çok onara eden bir hatıra diyebilirim. Taks, i̇lk gösterimizde Taksim Venüs sahnesinde Selama çıktığımızda seyirciden çok iyi bir tepki almıştık hatırlarsınız. Bayağı yoğundu hı hı. ortam. Ve Muhsin yanımda elimi tutuyordu. Hayattan bütün intikamımı aldım artık beni görüyorlar demişti. Ve o bana çok dokunmuştu. Oradaki intikam tabii ki böyle yok edici bir intikam değil. Yani hayatı boyunca ben varım, hı. ben buradayım diyen bir kişinin bedeniyle Hı -hı. orada olması ve fiziksel olarak e, tırnak içinde meydan okuyor olması beni çok onore etti buna alan açabildiğim için gösterinin e, sonra... sonunda böyle düz sıra halinde öne doğru yürüyorduk değil mi? yanlış i̇şte, hatırlamıyorum finali e, öyle bitiyordu galiba şöyle finalden biraz önce e, sahneye böyle kat kat giyinerek içeri giriyorduk ve öne doğru yürüye geçit diye diyordum ben o bölümü hatırlarsınız evet. öne doğru gelerek Aha. Bütün üzerimizdeki fazlalıkları çıkartıyorduk aparatlarımız dahil ve en sonunda hı hı. bedenlerimizin plastik yapısıyla karşıdaki bedenleri yüz yüze bırakıyorduk. Orada da e, yine işte o toplumsal jestlerle birazcık onları vurgulayan bir takım hareketler yapıyorduk. Hani işte... Kulak çekmek gibi, ah tüh, tüh tüh vah vah vah demek gibi. E, o geçit aslında belki bir e, fiziksel meydan okumaydı herhalde. Yani aslında meydan okuma derken işte o ben varım, ben buradayım demek. Tabii Türkiye'de bedenlerin konuşulmaya, görülmeye, duyulmaya çok ihtiyacı var. Yani bu, e, bu topraklarda bedenler yani sevgi bile şiddetle aktarılıyor genellikle. O yüzden bedenimiz bedenlerimizin duyum sanmaya çok ihtiyacı var ve bu farklı bedenlerle dans projesi yani hala işte hala derken benimle hayatımda büyüyen, yaşayan bir proje olarak devam ediyor. Mümkün o kadar bunu salmak, bu yaklaşımı yaymak derdindeyim. Hatta şeyi bile sorguluyorum yani engelli park yeri denen bölümlere kim karar veriyor? Kim kimin ne kadar engelli olduğuna ne kadar nasıl karar veriyor? Ya da nasıl oluyor da işte ne bileyim kamuya ait hatta yani herhangi bir yere ulaşımda ve erişinde nasıl bu kadar seçici olabiliyoruz? Yani ben farklı bedenlerde dans projesini çalışmaya başladığımda fark ettim otobüslere binemediğimizi, kaldırımlarda yürüyemediğimizi. Ondan önce öyle bir farkındalığım yoktu 18-22 yaş arasında. Yani daha farklı bir yerdeydim çünkü hayatımın merkezinde böyle bir duyumsama yoktu açıkçası. Kaldırımların olmadığını ya da kırık kaldırım taşlarının hangi kaldırımın nerede kırık olduğunu o dönemde öğrendim açıkçası. Ee, e, bizim bir Ankara turnemiz de oldu. Evet. Pardon oraya giriyorum. E, tekerlekli sandalyeleri trenin e, koridoruna sokamadığımızda yaşadığım utancı birlikte olduğumuz, yani gruba karşı evet. utancımı asla unutamam yani. Ee, ölçüler bile ona göre tasarlanmış değil tasarlanmış. toplu taşımalarda Hı. hani bizim benim kişisel olarak farkında olmadığım pek çok gündelik hayatta karşılaşılan sorunla da bu proje aracılığıyla Hı. yüzleşme aslında şansı buldum diyebilirim evet yani burada işte aslında dans sanatı bence dans yani ee... Tabii ki şimdi dans, bir dans bunun söylemesi çok risk gelebilir ama e, dans sanatı ve dans o toplumun işte beden kültürünü, beden felsefesini ve yaşam kalitesinin bir aynısı. Çünkü e, dansın e, dil, din, ırk, etnik köken ya da ulus ötesi bir dili ve paylaşım alanı var. Dolayısıyla hani buradaki, e, buradaki e, kadın erkek yaklaşımdan öte beden, beden esteti yaklaşımından öte bir insan olarak karşımızdaki bedeni okumaya başlamamız için de ciddi bir ne diyelim niyet ve bakış açısı birikimi e, gerekiyor diye düşünüyorum hani bu farklı bedenlerle dans derken evet herkes dans edebilir e, profesyonel dans sanatının ihtiyaçları farklı olabilir farklı jeneralleri olabilir bunun ee, ama buna erişim ve bundan fayda sağlamak için herkese eşit bir ortam yaratmak görevindeyiz diye düşünüyorum. Evet bu arada su gibi akıp geçiyor zaman programın neredeyse sonuna geliyoruz. Ya böyle kısacık biraz akademide neler oluyor bir dans eğitmeni olarak böyle bir parantez açmak ister misin ya da tamamen e, bir koreograf olarak da nasıl tiplerle nasıl özgünlüklerle çalışmak böyle seni çekiyor gibi başka bir e, bunlardan birisiyle belki yavaş yavaş programı evet, kapatabiliriz. Yani ben de aynı paralelde bir soru sormak istiyordum. Yani hmm. dansçılıktaki bir, yani dansçı bedenine bakış açısıyla ilgili de bir sürü şey değişti, değişiyor. Belki buraların ortasında bir yerde anlatırsan seviniriz. Tabii ki yani e, işte yani ben elimden geldiğince hayat deneyimimi yeni kuşaklara bir örnek örnek derken bir tercih edilmiş bir örnek olarak sunmak istiyorum. Yani bunlar bunlar yapılabilir, böyle şeylere ihtiyacımız var şeklinde. Dolayısıyla yani akademide, şimdi aynı zamanda yöneticilik de yaptığım için söylüyorum, her bir bedeni kendi öznel özellikleriyle değerlendirmeye odaklıyız. Evet, bu ve bedeni beden-zihin enerji bütünlüğünde bir ele almaya çalışıyoruz. Bir takım sembolik e, kıstaslar yerine kişinin kendi öznel gelişimini de ön planda tutmaya çalışıyoruz ve bu gerçekten çok zor çünkü gençlikten öyle gelmiyorlar. Sürekli bir sembolik kıstaslar üzerinden kendilerini var etmeye çalıştığı için bedensel olarak öznel yapı, e, ben kimim, ben ne istiyorum, benim bedenim nelere açılabilir soruların çok geç sormuş oluyor gençler ama hani e, bu aşamada. E, neredeyse uluslararası bir seviyede eğitimi devam ettiriyoruz. Öte yandan işte yani sizler beni 25 yıldır tanıyorsunuz neredeyse 20 yıldır tanıyorsunuz. Hani ben hep şey derdim bedeniniz işte yani hazır olsun, durumlara hazır olsun. Şimdi mesela öğrencilerime şey de söylüyorum. Evet dans ve hareket terapisi, beden farkındalığı, işte her bedenin hareket etme özgürlüğü, hareket etmek insanın birincil e, hakkıdır gibi söylemleri aktif olarak eğitim programında e, savunuyorum ve buradan yanayım. E, sanatçı olarak da zaten yani düşüncelerimi ya da itkiyi hayata geçirmek için, bedenleştirmek için e, bir ön koşulum yok. Olması gerekenler listem yok. O itki ve dürtü neye ihtiyaç duyuyorsa dönüşebileceğim, yola çıkabileceğim, yola çıkma cesaretine sahip olacak olabilecek her kişiyle yan yana gelebiliyorum. O beni bana büyük bir zenginlik katıyor açıkçası. Çok da müteşekkirim yani bugüne kadar yan yana olduğum sahne önü ve arkasında yan yana olduğum herkese yani çok keyifli yolculuklar, çok öğretici yolculuklar oldu benim için. Ve öte yandan da hani diliyorum ki işte o bedenin mesela bedenin sömürülmesi meselesi var. Bunları belki sonra konuşabiliriz. Hani bir beden, beden odaklı dersler, bu derslerin nasıl verildiği, kimler tarafından verildiği. Hani oradaki yetkinlik ve uzmanlık ne demek gerçek anlamda. Yani e, bunları belki biraz konuşmak lazım. Çünkü son dönemde bu alanların sömürüldüğü... Evet, yani bedenleri kime altında. emanet ediyoruz değil mi? Evet, bu çok önemli. Yani bedenler e, eğitim, atölye, workshop vesaire kıstası altında hani deneme tahtası değillerdir. Hani burada... Çok ciddi durmamız gereken bir e, sınır aşımı ihlali oluyor son günler, son dönemde, son yıllarda diyelim. Hani ona biraz dikkat etmek gerekiyor. Belki bunu da konuşmak lazım bir ara. E, ve bütün bunların ortasında farklı bedenlerle dansı çevirim içi dönemde pandemi döneminde e, ara verdik. Ama geçen yaz başında büyük çekmecede yapılan çağdaş dans yarışmasında böyle bir küçük gösteriyle e, sahneye çıktık. Ee, dolayısıyla belki harika. evet evet yavaş yavaş tekrar hani bir araya gelmek konusunda böyle istekliyiz bu şekilde devam ediyoruz harika bu program vesilesiyle de bundan haberimiz oldu çok güzel programın sonuna geldik Tuğçe çok teşekkürler programımıza katıldığın için bitirmeden Bence... önce eklemek istediğin e, son bir sözün var mı? Ya iyi ki, iyi ki varsınız ve iyi ki işte yollar kesişmiş ki yani geçmişte dile getiremediğimiz konuşmaları şimdi rahat rahat konuşabiliyoruz. Umarım ben de çok heyecanlıyım, aktarabilmişimdir. Ama mesela geçen gün şunu bahs şundan bahsediyorduk, onu söyleyip bitirmek isterim. Kültür mirası dediğimiz şey tamamen bedenle ilgilidir diyerek bitireyim. Bu hafta farklı bedenler ve dans üzerine konuştuk. Konuğumuz Profesör Tuğçe Olugün Tuna'ydı. Tekrar teşekkür ediyoruz ona. Belki bu konuyu ileride tekrar genişleterek başka programları da yaparız ile. İki hafta sonra Çıplak Ayaklarla Dans programında görüşmek üzere. Hareketli kalın.